Teknolojinin karanlık yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Bahnu Zeytinoğlu ve Murat Rostar. Teknolojinin karanlık yüzünden herkese karanlık günler çünkü hava yağmurlu. <gülüyor> ne diyorsun diye durak kaldım karşında. Ben de... Ben de Acaba tak geldi tıkkandın mı?